Günaydın. Bugün ilk haberimiz Tunceli'den. Çilem Ak Yıldız tarafından başlatılan kampanyanın muhatabı devlet su işleri, talebi ise Alevi ve Dersim halkı için kutsal sayılan Gola Çetu'nun yıkılmaması. Çilem, Gola Çetu, Alevi ve Tunceli halkı için kutsal bir yer. Daha önce de sular altında kalacağı gerekçesiyle Tunceli halkı ve belediyesi sular altında kalmaması için çalışmalar başlatmıştı. Dönemin valisi burayı park haline getirerek kısmen de olsa kurtarmıştı. Belediyeye buranın belediyeye devredilmesi için konuyu mahkemeye taşımıştır diyor ve Tunceli Asliye Hukuk Mahkemesi'nin buranın yıkılmasını ve eski haline getirilmesi yönünde bir karar verdiğini ve belediyede de 2 milyon 200 bin lira gibi yüksek bir para cezası verildiğini iddia ediyor. Konu temiz edilerek yargıtaya gönderilmiş ve oradan gelecek karar bekleniyor. Lütfen Gola Çetu'yu yıktırmayalım diyerek kampanyasına destek bekliyor. Adresi ise changeorg change.org.taksim.gola.çetu. Sıradaki kampanyamızın muhatapları Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü. Mustafa Neuruz sınacı tarafından başlatılan kampanyanın talebi 100. yıl ve ODTÜ minibüs duraklarının derhal açılması. Bu minibüs dolmuş duraklarını yaklaşık 250 bin kişi kullanmakta ve 100 bin dolayında şoför esnafı da buradan ekmeğini kazanmaktadır. Ancak 30 gün önce eylemler bahane edilerek kapatılan... Ve polis araç garajı haline dönüştülen durakların kullanılmaması nedeniyle binlerce insan ıstırap ve sıkıntı içindedir. Bin dolayı da şoförse işe gidememektedir. Hastalar, hamileler ve engelliler perişan halde. Zorunlu olarak hattı kullanan insanlarsa azap çekmekte. Şoför esnafının zaman, yakıt, aşınma, ani kazalar, sair olumsuz şartlar nedeniyle uğradığı zarar ise... Devasa boyutlardadır diyerek sıkıntısını dile getiriyor Mustafa. Bu nedenle başta Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Trafik Komisyonu'na acilen ve derhal toplanarak bu çok yönlü mağduriyeti mutlaka önlemelidir, diyor. Zira Dikmen ve Çankaya Dolmuşları olağan yerlerine intikal etmiş ve en kritik noktada bulunan belediye otobüsleri de normal seferlerine başlamıştır. Sözleriyle 100. yıl ODTÜ durak alanının işgal altında tutulduğunu fevkalade haksız ve hukuksuz bir gasp niteliğinde olduğunu iddia ediyor Mustafa. Başlattığı imza kampanyası hakkında detaylı bilgisi taksim ODTÜ dolmuş adresinde. Sıradaki kampanyamız Muğla'dan. Alp Arsan 40 binar tarafından başlatılmış, tüm teknikerlere yönelik başlatılan kampanyanın talebi ise teknikerler meslek odasının kurulması. Alp Arsan 70 yıldır çözümlenmeyen ve her geçen gün içinden çıkılmaz hal alan tekniker sorunları meslektaşlarımızın işsiz kalmasına, özlük ve sosyal haklarında kayıplar yaşanmasına, özel sektörde angarya işlerin omuzlara yüklenmemesine, serbest olarak çalışmak istendiğinde de ilkokul, ortaokul düz meslek lisesi Mezuna esnaf odası yöneticilerinin ellerine terk edilmesi başta olmak üzere yüzlerce farklı sorunun içerisindeler. Viyok maalesef meslek yüksek okullarını yani MYO'ları konusunda da bir tutarsızlık içerisinde. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim bütünlüğü içerisinde meslek yüksek okullarını meslek liselerinden sınavsız geçiş kademesi olarak görüyor. Diğer bakanlıklarda tekniker, bürokratik oligarşiye mahkum ediliyor. Çarklar, Çırak, Kalfa, Usta ve Mühendis için dönüyor. Muhalefet partileri sorunlarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyamıyor. Geçmişte olduğu üzere bugün de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin sorunlarımızı yazmamıza rağmen hiçbir şekilde çözüm üretmemekte diyor. Türkiye'nin geleceğine damga vuran ve vurmaya devam edecek yüksekokul mezunu teknikerlerin haklarını arayabilecekleri, savunabilecekleri, örgütlenebilecekleri bir meslek odaları yoktur. Türkiye genelinde yaklaşık 3,5 milyon tekniker olmasına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi yıllardır meslek odamızın kuruluşuna kayıtsız kalmaktadır sözleriyle şikayetini dile getirmiş kendisi. Kampanya hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz Change.org Taksim Tekniker. Sıradaki kampanyamız tüm Avrupa ülkeleri ve hükümetlerine yönelik başlatılmış kampanyayı ragıp ataca, başlatmış talebi ise Türk insanına uygulanan haksız vizelerin kalkması. Kızım Ayşegül Ataca bu sene Ocak ayında İsveç Malmö'de intihar etmek sonucunda vefat etti ve muhalefetime rağmen Uppsala'da toprağa verildi. Şimdi merhume kızımın kabrini ziyaret etmeme vize engeliyle mani oluyorlar. Vize vermedikleri için kızımın kabrini ziyaret edememenin derin üzüntüsü içindeyim diyor Ragıp. İmza kampanyası hakkında detaylı bilgi almak isterseniz changeorg taksim kabir, kabir ziyareti adresine gidebilirsiniz. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na yönelik başlatılmış bir başka kampanya var. Talebi ise Erzincan-Trabzon Demiryolu Bayburt'tan geçsin. Hem devlet kazansın hem de göç son bulsun şeklinde. Erzincan-Trabzon Demiryolu bağlantısının en düşük maliyetle yapımı Bayburt ilinden geçilmesiyle mümkündür. Bu mevcut projenin yöre halkı ve açısından, ekonomik açıdan pe pek çok yararı olacaktır. Biliyoruz ki Bayburt ülkemizin en çok göç veren illeri arasında bu projenin Osmanlı döneminde yapılan fizibilite çalışmalarında da gerçekleştirmesi düşünülmüştü. Sözleriyle bu projenin Bayburt'tan geçmesinin devletin daha az maliyetle daha kapsamlı bir adım atmasına vesile olacağını söylüyor kampanyacı. Detaylı bilgi ise Change.org Taksim Bayburt'a tren adresinde. Sıradaki kampanyamız İstanbul'dan Ece Arslan Yer tarafından başlatılmış muhatabı ise tüm bankaların genel müdürlükleri mesele hesap işletim ücreti. Sevgili dostlarım, bankalar belirli müşterilerinden sigortaya bağlı olmayan işsiz insanlardan, 6 aylık veya 1 yıllık dönemlerde hesaplarına yatırılmış olan mebladan keyfi şekilde para çekiyor. Bunun nedeni olarak da çok geçersiz bir sebep sunuyor. Müşteri için yaptıkları işlem, kağıt vesaire masraflarını iddia ediyorlar. Bizlerden habersiz şekilde çekilen bu paralar acımasızca, 30 ila 86 liraya kadar varıyor. Bu ücreti geri alabilmek içinse tüketici hakem heyetine başvuru ya da bireysel olarak bankaya yazılı dilekçe yollamayı gerektiriyor. Bu işlem anca bir ay sonra netice gösteriyor ve banka reddederse mahkemeye kadar taşınıyor. Bankalar bu ücreti geri verdikten sonra hesap işletim ücretini tekrar rahatça almaya devam ediyor. Kimsenin uğraşmak istemediğine mahkemenin caydırıcı olduğunu düşünüyorlar, diyor Ece. Bu ücretlerin kafalarına göre kesin Kesilmesini artık istemiyoruz. Milyonlarca insan bu durumdan mağdur, sömürden, rahatsızız ve uyandık. Sesini duyur, haksızca, keyfi bir nedenle sigortaya bağlı olmayan işsiz insanların ve kredi kartı kullanıcıların kartlarından paralarının çekilmesine dur de sözleriyle bizlerden kampanyasına destek bekliyor. Ece'nin başlattığı kampanya Change.org Taksim işleten işletim ücreti adresinde. Evet, geldik günün son haberine Hatay'dan. Şilan Bahar'ın topların başlattığı kampanyanın talebi Hatay'da yapılacak termik santrallerin imarının iptal edilmesi. Şilan, arkadaşlar ben İskender'in yaşıyorum. Burada hava zaten çok sıcak. Bir de üzerinden bilmem kaç tane termik santral kuracaklarmış. Yani burası yaşanmaz hale gelecek. Hatay'ın Payaş ilçesinde zaten bir santral var. O santral geceleri küllerini havaya bırakıyor ve o insanlar geceleri kapılarını dahi açamıyorlar. Zaten burada bir fabrika var. Anlayacağınız havamız kirli. sözleriyle sıkıntısını dile getirmiş. Destek beklediğini ise şu sözlerle ifade ediyor. Doğa bizimdir. Bizim kalacak. Sen de buna göz yumma. Kampanya hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz change.org/taksim hatay termik adresini ziyaret edebilirsiniz. Evet programımızın sonuna geldik. Değişim rüzgarları sizinle olsun. Esen kalın. Şimdi. Hemen şimdi gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Yusufan, Uygar Doğeşti.